O vakitler Aksaray Caddesi henüz şehzade başıyla direkler arasına mağlup olmamıştı. Şimdi veznecileri dolduran Ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han işlerine toplardı. Zavallı babası. Zihninde bir pem hatıra levhaları uyanıyor, kendisini bir Ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağa inerken görüyordu. O zaman ne kadar mesuttu. 10 yaşında çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşeyle o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara hele uzun fesli İbişe ne kadar gülmüştü. Şimdi bunların hepsinden uzak, hele babasından. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi? Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek. Bir aralık annesi aklına geldi. Bir gün Onu da hayatının şu biricik servetini, münferi tesliyesini de kaybedeverecek olursa ne yapacak? Şimdi manav, kasap, bakkal, aşçı, helvacı dükkanlarının tesel sülü gözlerinin önünden geçerken, o bu korkunç ihtimali düşünüyor, o matemin vuku imkanına titriyordu. Bir aralık Ahmet Şevki Efendi, hele yokuş bitti dedi. Ahmet Şevki Efendi arabayla yokuş inmeyi yayan yokuş çıkmak kadar zor bulurdu. Artık kalabalık azalıyor. Aksaray Caddesi'ne hayat veren hareket burada kesilmiş olu veriyordu. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmaya başladı. Ağnicimliğin gözleri tek tük dükkanlarla, su taşıyan bir uşaktan, bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden, biri de şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkep sükûti bir hüzün havasıyla dolu. Bu sokağın perdelere inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor, bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûnuna dalıyordu. Araba atlarında kaldırımların taşlarından sekerek, bozuk makasların üzerinde sarsılarak bir uğultu şeklinde sürüklenip gittikçe önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor, sonra fikri bir sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevk ediyordu. Bütün o sakin mahalleleri şehir hayatının o sükun muhitini dumanın içinde görüyordu. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı? Süleymaniye'nin mini mini evi o da burası gibi sade sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şemate ve tarrakasını getirmiş, o sükûnun içine atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın delvesine boğmuştu. Ne olurdu, o da bir dairede mukayyet olsaydı, iştihar emeli arkasında koşmasaydı da, kendisine o evin sükutu ile uygun olacağı bir hayat vücuda getirseydi. Ahmet Şevki Efendi, geliyoruz, dedi. Araba durdu, Ali Şekip ile Ahmet Cemil atladılar, Ahmet Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyırıldı, basamağı korka korka basarak hopladı. Onlar kapıcıyla görüşürken, Ahmet Cemil bu binanın karşısında barit bir his duydu kendi kendine bir de şu pencerelerin içindeki hayat var diyordu. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem bir sefalet muhassalası gibi yükseliyordu. Bütün ekmeksiz kalmış aileler, satıla satıla nihayet son serveti olan yorgan da gittikten sonra hastane yatağını düşen hastalar, memleketinde kendisini bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar, türlü emellere veda ederek Burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı, salı vermemek için cenk eden gençler, bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaraları bir an içinde aklına geldi, daha sonra raciyi düşündü. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar, dehlizlerden geçiyorlardı. Burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastaları, koğuşları içinde yatakları görüyordu. Bir kovuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nâme işitti. Kendi kendine şüphesiz bir genç dedi. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar. Böyle bir ziyaret gününün haricinde gelenleri bir resmi adam zannederek selama duranlar oluyordu. Ahmet Cemil bunların içinde neşeli çocuklar, hastalığının vehametini idrak edemeyen zavallılar gördü. Şimdi bütün bu manzaradan baştan başa insanlığın Fiji bir lehası şeklinde dehşetini gözlerin önüne seren bu yerden kaçmak bir an evvel kurtulmak istiyordu. Bir el çelikten tırnaklarıyla kalbini sıkıyor, bir ses bak bir de bu hayata, bu sefalet sahnesine bak diyordu. Artık hayatın felsefesinden ne kadar uzak olduğunu, kendisinin nasıl yanlış bir emelle hayatın fevkine çıkmak isteyerek bir hülya âlemi aradığını hissediyor, müstehzi bir seda gülerek, Ah senin münevver hülyaların, parlak semaların diyordu. Artık gelmişlerdi. Kendilerine refakat eden adam çekildi, içeriye girdiler. Raciye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. Orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu. Ayaksız denen işitince gözlerini açtı, arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu. Artık yalnız kalmaktan usanmıştı. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. Yer gösterebilmek için telaş etti. Yalnız bir sandalye vardı ki Ame Şevki efendiye verildi. Ali Şekip yatağın kenarına ilişti. Ahmet Cemil ayakta kaldı. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu. Şuraya siz de sıkışırsınız diyordu. Ahmet Cemil'in ayakta kalmak için ıstırarına karşı sükût etti. Şimdi sorular başladı. Buraya geleli den beri matbuat aleminin mukaddatını öğrenmek istedi. Ahmet Şevki efendi anlatıyor. Bu alemin kendine mahsus havadisini naklediyordu. Bir aralık rahici Ahmet Cemil'e baktı. Siz de matbaadan çıkmışsınız. Təəssüf ettim dedi. Ahmet Cemil dikkat ediyordu. Raci'nin yalan söylediğini teessüf değil, bundan bir memnuniyet hissederek vakayem ukufunu ona söylemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. Fakat o artık Raci'yi tamamiyle affa meyilli. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu. Haset şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hali değildi. Onlar Raci'ye kendisinden bahse cesaret edemediler. Buna lüzum da yoktu. Raci'nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları, sımasının ölüme takaddüm eden bu camid rengi, gözlerin sönmeye müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesine andırır, nigahı şâdet ediyordu. Ahmet Şevgi Efendi bir aralık saatine baktı. O ısrar ediyor, "Daha oturunuz. Daha sorulacak çok şeyler var." diyordu. Fakat artık suallerin aşanısı gelmiyordu. Her şeyden bahsetmişti. Yalnız karısıyla nedimi unuttu. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için müteverrimlere mahsus bir müstantik inceliğiyle ben de artık bir haftaya kadar çıkarım zannederim. Biraz öksürüklerimle darmansızlık var. Kuvvet için ilaç alıyorum. Yüreyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım dedi. Sonra elbette değişlerine mukabil bir daha içmeyeceğim. Beni çok sarsmış mütalasıyla bir cevap daha bekledi. Ahmet Çevki efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmed Cemil bir cevap vermeye cesaret bulamayarak ilaç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu. Yalnız Ali Şekip, "Ya hep içkinin seyyesi değil mi?" diyordu. Çıkarken tanıdıklarından bir genç tabibe tesadüf ettiler. O, "Arkadaşınıza ben bakıyorum." dedi. "Ahmed Şevki efendi, ümit var mı?" diyordu. Tabip cevap verdi. "Ümit ne vakit kesilir?" Ali Şekib'in dükkanına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kağıt parçası buldular. Üzerinde Ahmet Cemil Bey için kelimeleri vardı. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'nin yazısını tanıdı. Tezkere hemen orada kurşun kalemle karalanı vermiş, 4 satırdan ibaretti. Hedefi olduğun müthiş derbi haber aldım. Matemine iştirak ederim. Seni görmek, elini sıkmak için ihtiyacım var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı yarın sabah beni gelip idarede gör seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebilsen mütehassıs olurdun sana verilecek birçok havadis de var son cümleye ahmet cemil hepsinden ziyade ehmiyet verdi hüseyin nazmi'nin ne havadisi olabilir bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi arkadaşlarından ayrılarak babalie'ye girdi odacıdan sordu hüseyin nazmi bey O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Kendi kendine "Yarına kadar beklemek mümkün değil. Merakımdan çatlayacağım. Köşk'e gitsem ne olur?" dedi. Köşk'e gitmek çaresi aklına gelince artık duramıyordu. Hüseyin Nazmi'nin vereceği havadisi öğrenmek için sarih bir sebep olmamakla beraber şiddet bir arzu, kavi bir ihtiyaç hissediyordu. Ere kadar gitti. O akşam Erenköy'e gideceğine haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. Köprüde vapuru beklemek lazım geldi. Burada geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. Bir aralık kendi kendine "Ya henüz köye avdet etmemişse." dedi. Fakat burada beklemek mümkün değildi. Hüseyin Nazmi'nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköy'e gitmek için onu sürüklüyordu. Damya'ya tekrar bir kere daha tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galibe etmiş onları iskat ederek yalnız o sesini yükseltmeye başlamıştı. Onun hakkındaki derin meftuniyeti geçirdiği ızdırap devresi arasında biraz ciddiyetini kaybetmiş, başka hislere yerini terk ederek susmuştu. Fakat Lamia'dan bir haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında şu kağıt parçasında güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmişti. Köşkün çınğırını çekerken böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun müteviz simasını karşısında görecekmiş vehmiyle titriyordu. Kapıyı bu defa uşak açtı. Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi'nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Merakını halletmek için burada da beklemek lazım geleydi. Hüseyin Nazmi'ye ilk sözü bir sitem oldu. "Bilecek hadisesinin ne olduğunu söyleseydin de buraya kadar yorulmasaydım olmaz mıydı?" Hüseyin Nazmi gülüyor. Haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. Sonra birden arkadaşının iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış gibi duran zayıf çökük çehresini altlarında birer siyah daire beliriren gözlerini bu subitin kahrıyla hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bu vücudu görünce Ahmet Cemil'in karşısında gülmek değil ağlamak lazım geleceğini hissederek dur.